Propolis Arıların Dünyası Hazırlayan ve sunan Maria Sezer Merhaba, Propolis'e hoş geldiniz. Geçen program, ırkların hakkında ve arının fizyolojisinin hakkında konuşmuştum. Ee, ve o sırada ırkların hakkında konuştuğumda Kıbrıslı bir arkadaşımdan bahsettim ve e, onun arılarından bahsetmiştim. E, geçen hafta onu tesadüfen ona rastladım ve e, sordum nasıl gidiyor, arıcılık ne yapıyorsun, hala Kafkas aralarında çalıştığını sordum. Hayır dedi ki ben artık İtalyan arılarıyla çalışıyorum dedi. Neden Kıbrıslı Kıbrıs arıları ile çalışmadığını sorduğumda, çünkü ben öyle söylemiştim programda, herhalde Kıbrıs'ta Kıbrıslı arıları ile çalışmak lazım, daha iyi olur diye düşündüm. O dedi ki, deli misin? Kıbrıs arıları, biz ona kılıç arısı deriz, çok agresif oluyor ve onlarla çalışmak çok zor. Ee, onun için ben bunu yapmadım, ee, İtalyan arısı aldım. Demek ki her zaman e, bir şey söylemeden evvel çok daha iyi araştırmam gerekiyormuş. E, fakat bazı insanlar e, agresif aralar ile de çalıştığını ilk programda da e, hatırlatmıştım Afrikanize olan e, aralarla. Değişik bir tutum lazım buna. E, bu da olabilir bazı insanlar da böyle değişik ve yenilikçi e, şeyler yapıyor. Ee, bu Kıbrıslı arkadaşımı bir kere davet etmek isterim. O neler yaşadı, e, nasıl aracılığa başladı ve nelerle karşılaştığını e, konuşuruz diye umarım kendisine sorduğum Bir kere geleceğini söyledi. Neyse, geçen haftada kaldığımız yerden devam edelim. Ananın fizyolojisinden e, bahsettim ve değişik görünümüne rağmen e, anayı kovanda bulmak kolay olmadığını da söyledim. Fakat bir şey hatırlamak lazım. Ananın etrafında ona bakan, onu temiz tutan ve ana sütü ile beşleyen Nedim'e denilen yardımcıları var. Yani her zaman böyle bir grup arı onun etrafında sürekli dolaşıyor, onu temizliyorlar, yemek veriyorlar, hiç bırakmıyorlar ve e, ona bakıyorlar. Bazen böyle küçük bir dağcık veyahut bir, bir tepecik arı e, görüyorsanız e, kovana açtığınız zaman o zaman e, ana orada olabileceğini tahmin edebilirsiniz. Geçen hafta e, bir e, grup arı yeni bir kovana koyduğumda ana hakikaten eski kovanda kaldı ve arılar bir türlü oradan çıkmak istemediler. Yeni kovana gitmek istemediler. Çok dikkatlıca ...ince bir e, kağıtla e, böyle bir grup e, arı aldım ve e, yeni kovanın önüne koydum... ...ve baktım ki hakikaten ana arkada kalmış. Anaya böyle çok dikkatlıca içeriye doğru e, yol gösterdim. Ana girdikten sonra bütün arılar zaten onun peşine e, gittiler. Evet, fizyolojisinden bahsediyorduk. Ananın da e, bir iğnesi var... Ki bu iğne işçilerin iğnesinden daha uzun ancak bu iğne çengelsizdir. Ana iğnesini insanlara veya herhangi bir düşmana sokmak için kullanmıyor. Ancak yumurtadan çıktığında başka bakire anne varsa onları öldürmek için kullanır ve bu birkaç kere olabilir. Ee, Ana yumurtladığı zaman her seferinde döllenmiş bir yumurta bırakır ve oradan bir işçi çıkar. Eğer erkek araya ihtiyaç varsa yumurtalı yumurtayı dölemiyor ve böylece erkek arı çıkar. Ee, bu erkek e, ya, erkek yumurtaları her zaman çerçeve, çerçevenin e, kenarlarında bırakıyor Çünkü onların biraz daha büyük hücrelere ihtiyaçları var ve hücrelere kapandıktan sonra e, o kapalı hücreler biraz daha şiş gözü, şiş gözüküyorlar. Onun için çerçeveye çıkarttığınız zaman hangi hücreler er, hangi hücrelerde erkek arısı hangisinde işçi arısı yani dişi arısı olduğunu e, görebilirsiniz. E, bu size acaba yeni bir ana olacak mı diye e, düşünebilirsiniz çünkü. Ee, ...yeni bir ana çıkacağı zaman tabii ki e, erkeğe de ihtiyaç var... ...çünkü onun e, yeni ananın döllenmesi gerekiyor. İşçilerin yeni bir anaya ihtiyaç olduğunda sezer, sezerlerse... E, ...ki bu bir ol verecekleri zaman olabilir... annenin ananın e, ihtiyarladığını sezebilirler... Veya ana öldüğünde telef olduğu zaman olabilir... E, yani ana ihtiyarladığı zaman değişik bir fer feromon e, salgılıyor. E, veyahut e, kovan çok dolu olduğu zaman artık bal koyacak yer yok. Artık yeni yumurt, yumurtlayacak yer yok. Onun için ana yumurtlamayı bırakmak zorunda ve değişik bir feromo feromon tekrar salgılıyor. O zaman e, bu işçiler birkaç yumurtalara... Özel ilgi ile bakmaya başlıyorlar çünkü oradan yeni ana çıkartacaklar çünkü yeni bir anaya ihtiyaç olduğunu yani mesela ol olacağı zaman e, ilk önce yeni bir ana çıkacak çıkartacaklar. E, bunu nasıl yapıyorlar? E, bu e, herhangi bir yumurtayı seçiyorlar herhangi birkaç tane yumurtayı seçiyorlar bunun yeri değişiyor. Eğer ...ana telef olduysa, öldüyse o zaman bunu e, peteğin ortasında yapıyorlar. Çünkü emin olmak istiyorlar ki bu e, yeni ana e, çıkacak. Yani orada daha sıcak tutabiliyorlar, sürekli bakabiliyorlar. Eğer ki bir emniyet için yani ya oğul vermek için... veya ne olur ne olmaz diye e, yeni ana çıkarlarsa... ...o zaman bunu peteğin kenarlarında yapıyorlar. E, bu e, yumurtalara sürekli... E, Ana sütü veriyorlar. Bu ana sütü e, genç analar yani daha uçmayan e, bal ve propolis toplamayan anaların e, bazı salgı bezlerinden çıkıyor. Ve bunun içinde yüzüyor. Yani bir e, yaptıkları içindeki olan hücreyi de e, büyütüyorlar. Yani bir e, fındık kabuğu gibi e, yer fıstığı pardon yer fıstığı kabuğuna andıran bir e, e, hücre yapıyorlar. Böyle aşağıya doğru ve e, bol bol içinde ana sütü e, görebiliyorsunuz. Yani içindeki larva ana sütün içinde yüzdüğünü e, e, görebiliyorsunuz. Ve e, bu arı sütü pardon ana sütü verdiğim gibi ...söylediğim galiba arı sütü demek istediğim. Arı sütü yüzde doksan protein ve yüzde on yağdan oluşuyor. E, tüm yeni çıkan arılara azıcık veriliyor ama ana olacak larvaya çok daha fazla veriliyor. E, bilmem hiç okudunuz mu Roald Dahl'ın harika bir hikayesi var aracı olan bir babanın bir kızı bir kızı oluyor fakat bu bebek bir türlü büyümek istemiyor çok cılız kalıyor ve babanın aklına bu bebeğe arı sütü vermeye geliyor ve bunu yapmaya ee, ...başlıyor ve bebek o kadar e, büyüyor ve iri oluyor ki bu iş tamamın çığırından e, çıkıyor... ...ve baba pişman oluyor e, çünkü herkese hükmetmek istiyor bebek. Neyse <gülüyor> bu e, belki fırsat buldunuz bunu okumaya çok tatlı bir hikaye. Ee, sonra içinden e, yeni ana e, çıktığı zaman... E, işte öbür analar ilk önce çerçeveye çıkıyor bu ana ve öbür e, ana, ana bakıyor başka ana memesi var mı? Çünkü buna meme diyor bu e, ana hücreleri ne? Ana memesi deniliyor. E, eğer başka ana memesi varsa e, gidiyor ve bu iğne ile öbür araları yeni çıkacak olan anaları e, öldürüyor iğnesi ile. Yani 15-16 gün içinde o genç analar çıkıyor ve e, öbürkülerini öldürmeye çalışıyor. E, eğer ki bunu e, yapamıyorsa yani öbür anaları öldüremiyorsa, gene başka bir şekilde başka bir tanesini kaçırıyorsa veyahut başka bir tane çıkıyorsa o zaman o iki ana... Daha ana olmadıkları tabii ki bakire anneler çünkü birbirleriyle kavga ediyorlar ve en kuvvetlisi galip çıkana kadar ölümcül bir savaş ediyorlar. Birbirlerinin kanatlarını kopartıyorlar, ısırıyorlar, sürekli sokuyorlar vesaire vesaire. İşçiler buna hiç iştirak etmezler, sadece seyrediyorlarmış. Fakat bu yeni bir ana lazımsa eğer bu. Koloniye böyle oluyor. Ancak eğer ol vermek için çıkartıldıysa bu yeni ana, o zaman birbirlerini öldürmüyorlar çünkü eski ana çıkıyor ve sadece yeni ana orada kalıyor. Bazen de birkaç tane ol veriliyor. İlk ol, ikinci ol, sonraki ol diye de deniliyor. Zaferli çıkan bakire ana veya annalar. İlk önce birkaç gün dışarıya çıkarak kovanın yerini iyice öğrenmeye çalışırlar. Ee, yani güneş nerede, kovan hangisi? Çünkü birkaç tane kovan yan yana durabiliyor. Ben eski kovanıma dönmek zorundayım. Ee, ve üç, beş gün sonra, e, kuşluk vaktinde deniliyor Türkçe kitaplarında, saat on, on birdeymiş. Ben de onu öğrenmiş bulundum. Ee, zifaf uçuşuna, uçuşuna çıkıyor. Kovandan çıktığında e, ko, e, kuvvetli bir kokus algılıyor Çünkü erkekler bunu fark etmesi lazım. Yani erkek arılar e, onu e, dönenmesi gerektiği için bunu bilmek zorundalar. E, bu birleşme her zaman yüksekliklerde yani 9-11 metre arasında e, oluyor. Ve her sene aynı yerlerde grup halinde uçuşan erkekler ...bakire anne geçer diye umut dolu bekliyorlar. Bu beni biraz bu sokaktaki boş duran gençler gruplar halinde durdukları andırıyor. Bütün geçen kızları teftiş ediyorlar. Hakikaten insan ve hayvan arasında çok fazla bir fark olmadığını düşünüyorum. Hakikaten %99 genetik olarak aynı olduğumuzu düşünürsek buna şaşır, şaşırmamak lazım. Neyse, bu erkek arılar... Bu yeri nasıl seçtiklerini bilinmiyor. Çünkü erkek aralar sadece altı veya sekiz haftalar yaşıyorlar. Onun için tabii ki birbirlerine anlatamıyorlar. Yani ihtiyar erkekler gelecek seni için bak orada dolaşacaksınız. Orada mutlaka bakire ana dolaşır diye söyleyemiyorlar. Bu bir sır. Neden orada dolaşıyorlar? Neden orada bekliyorlar? Ama başka bir şey daha var. Bu koku çok çok... Uşaklardan alabiliyorlar. Belki de bu ilk 3-5 gün e, kovanın önünde e, kovanı öğrenmeye başlar. Kovanın yerini öğrenmeye çalıştıkları zaman e, bu kokuyu hafiften de alıyorlar ve onun için de e, orada e, dolaşmaya başlıyorlar. Neden 9 ve 11-12 metre arasındaki yüksekliklerde de e, dolaşıyorlar onu da e, bilmiyorlar. Bu bil, bilinmiyor ve ben de hakikaten e, merak ediyorum. Neyse. Bu e, bakire ananın kokusu fark edilir edilmez. Erkek arılar bakire ana ile birleşmek için yarışa giriyorlar. E, fakat ancak en güçlü Darwin'e göre tabii veyahut belki de en şanslı erkekler ana ile e, birleşip ona tohumlarını bırakmaya fırsat buluyorlar. Ve ne yazık ki bunu yaptıktan sonra ölüyorlar. Çünkü penisleri birleşme sırasında kopuyor ve çoğu zaman ananın vücudunda asılı kalıyor. Bunları e, ana kovana döndüğünde işçi arılar tarafından temizleniyorlar. Yani e, bazı erkek arılar şanslıdır ama aynı zamanda zavallı diyebiliriz. Çünkü bu erkek arılar bunu hayatında ile e, sadece bir zevk tadabiliyorlar ve bunu hayatı ile ödemek zorundalar. Genç ana birkaç gün e, içinde bir birleşme olabilir. Yani birkaç gün üst üste e, birleşme olabilir. Çünkü ne kadar sperma toplarsa o kadar uzun müddet döllenmiş yumurta bırakabiliyor. Bir sperma kesiciyi var e, karnında ve onu doldurması lazım. E, ve dolduğu zaman artık yumurtlamaya başlayabiliyor. E, her yumurtlama... Gelecek hayatında yani her yumurtlama sırasında çıkarttığı bir yumurtaya birazcık e, yeter kadar döllemek için sperma bırakabiliyor. 5-6 gün içinde yumurta bırakmaya başlıyor son zifaf uçuşundan sonra. O sırada ananın feromon bezleri daha değişik çalışmaya başlıyor ve kol bütün koloni arı e, ...ananın e, aralığı ve onun sıhhat durumundan haberdar oluyor. Yani bütün öbür işçiler artık yeni bir anamız var, yumurtlamaya başlıyor. O ne durumda olduğunu, ne kadar sıhhatli, e, sinirli mi yoksa heyecanlı mı yoksa sakin mi diye hepsi biliyor. Çünkü hepsi e, antenler ile bu kokuyu birbirlerine veriyorlar ve böylece haberdar oluyorlar. Eğer o sırada hala eski bir ana varsa... Ee, ...o ana koloniyi terk edecek, başka bir yere gidecek. Bunu bir bölüm işçi alıp yapıyor. Bu, o sırada yani e, genç e, bakire ana zifaf e, uçuşuna çıktığı sırada... ...bu öbür e, işçiler bunu biliyorlar ve bazı keşif arılar var. Keşif arılar biliyorlar ki eski ana, eski ana ile biz çıkacağız... ...başka bir yer bulmak zorundayız ve onlar diyeni bir yer bulmaya gidiyorlar. Ee, bunu bazen görebiliyorsunuz eğer bahçenizde e, boş bir e, ağaç kovuğu... ...veyahut bende boş kovanlar duruyor mesela, bazen gidiyorum onlara bakıyorum. Eğer heyecanla orada e, işçiler e, giriyorlar ve etrafında dolaşıyorlar... ...ve başka e, keşif aralar çağırdıklarını görüyorsam ve tekrar biraz... ...fazlalaşıyorsa, görüyorsam o zaman... ...ha belki burada bir ol geliyor diyorum kendi kendime... ...ve daha dikkatli bu e, boş kovana bakmaya başlıyorum... E galiba bir ara vermek zorundayım değil mi Selatin tekrar unutmuştum. Evet e, <gülüyor> bugünkü müzik e, bir Alman grubundan iki tane e, hanım kadın şarkıcı e, grubun adı Queen Bee e, biraz bugünkü konuştuğumuz e, konu ile alakalı Der Traum des Fliegen yani uçuşun hayali e, diye belki bizim Bakire e, analarında bunun hayallere görüyorlar diye bunu seçmiştim Nicht mal meinen Traum vom Fliegen hatte ich allein Alle haben wir vielleicht die gleichen Träume Alle müssen etwas ganz Besonderes sein, wie im großen Wald, wie im großen Wald, wie im großen Wald die vielen Bäume, die der Wald sind aus fast gleichem zusammen sind sie eben birlikte, halten sich in wind und wind. time music Hayal ve rüya üzerinde bir şarkıydı. Evet, oğul verme hakkında konuşuyorduk. Eğer yeni bir ana geldiyse, yeni genç bir ana geldiyse koloniye o zaman eski ana bir grup ile beraber çıkıyor. Ve keşif aralar bunun için yer arıyorlar. Beğendiklerinde haber veriyorlar. Hepsi beraber çıkıyor. Bu grup çıkıyor. Bu çok güzel ve e, muhteşem bir e, görünüş. İlk önce yakında bir ağaçta veyahut herhangi bir yerde konuyorlar. Hepsi e, beraber oldukları zaman e, bazen bir gece orada geçiriyorlar. Tabii ki bunu aracı gördüğü zaman mutlaka o... Ooğlu e, alıyor ve bir başka bir kovana koymaya çalışıyor ki kaçmasın e, ondan sonra ertesi gün devam ediyorlar. E, Oğul vermekte tabii ki hala eskiden e, olan bir kelime hala e, bu e, koloninin lideri mutlaka bir erkek olduğu zaman e, dan geliyor diye tahmin ediyorum. E, an'anın işi, bütün gün yumurta bırakmak. Evvela bütün hücrelere kontrol ediyor, boyuna bakıyor, temizliğine bakıyor. Eğer beğeniyorsa arka vücudunun yani karnı hücreden aşağıya bırakıyor ve hücrenin yerine en dibine minicik ince uzun bir yumurta bırakır. Ben ilk arıcılığa başladığım zaman bu minicik noktaları yumurta olduklarını bilmiyordum. Yani hatta göremiyordum, görmüyordum. Çünkü bilmediğim için görmüyordum herhalde. Kim bilir bal çıkarken ilk sene ne kadar yumurtayı ziyan etmişindir Yani e, ben bunu e, tamamen yanlış, yalnız e, başladım. Hep kitaplar okudum vesaire. Fakat yanımda belki bu işi bilen bir e, kişi olsaydı bunu gösterebilirdi bana. Ve e, bunu daha iyi veya daha çabuk öğrenirdim. Neyse bir şekilde e, e, bunu öğrendim sonunda. Analar ancak ilk polenler ve nektar çıkınca yumurtlamaya başlarlar. Çünkü yavruları çıktıklarında onları beslenmesi gerekiyor. Onun için e, kıştan çıkınca yeni ana değil daha ziyade kışı geçiren ana yumurtlamaya başla. ihtiyar olsa dahi ee, ana Ocak-Şubat'ta bile azar azar yumurtlamaya başlayabilir. Havanın ısısı çok önemlidir. Arılar kovanın içini sıcak tutabiliyorlar ama bunu yapmak için çok enerji harcıyorlar. Yani bal tüketiyorlar ve eğer hepsini tüketiyorlarsa o zaman yavrulara çok bal kalmaz çünkü bal aslında onların yemeği, biz onu yiyoruz ama onların kışlık stoku ve aynı zamanda yavruları büyütmek için kullandıkları malzeme. Günler uzamaya başladığında ve hava 12-13 derece olduğunda ana mutlaka yumurtlamaya başlar. Fakat İstanbul'da hava çok düşe kalka gittiği için ki erken ...çok sıcak olabiliyor, bazen Şubat'ta çok sıcak günler oluyor... ...o zaman e, ana da aldınabiliyor... ...günler kısa olduğu için belki birazcık anlayabiliyorlar... ...ve az e, yumurta e, bırakıyor... ...çünkü o yumurtaları ve yavruları sıcak tutmak zorluk e, zorluğu var... ...ve bu eğer hava tekrar so e, soğuyorsa, uzun bir müddet soğuk oluyorsa... ...onları sıcak tutmak çok zor olacak eğer çok uzun bir soğuk oluyorsa bazen işçi arılar olmamış yavruları kovandan dışarıya atabiliyorlar. Bunu bütün koloniyi emniyette almak için yapıyorlar. Bu çok Spartan bir önlem ama ya hep te telef olacağız ya da sadece yeni yavrularımız atmak zorunda kalacağız diye yapıyorlar. Eğer hava e, güzel giderse günde iki e kadar yumurta bırakabiliyor ana. Ama e, eğer işte söylediğim gibi e, yeter kadar sıcak değilse azar azar yumurta e, bırakıyor. Bu yumurta bırakma ekime kadar e, devam edebiliyor. Bazen ben ekim sonunda bile e, kovanı açıyorum. Hani pastırma yazı oluyor. E, geç kaldığım zaman bal çıkartmak için zamanlarda e, bakıyorum ve e, hala... Ee, yumurta olduğunu yavru olduğunu görüyorum ve tabii ki çok seviniyorum o zaman bunu o zaman yapabiliyorum çünkü daha sıcak oluyor çünkü 15 derece altında kovanı açamazsınız 15 derece altında kovanı açıp çerçevelere çıkarttığınız zaman bu e, yavrular e, soğuktan e, ölebiliyorlar ocak ve şubatta kesinlikle açmıyorum e, tekrar üşütmekten e, korkuyorum ee, ...onun için hiçbir zaman acaba oldu mu olmadığımı e, bilemiyorum. Ana ilk önce peteklerin ortasında yumurtlamaya başlıyor ve yuvarlak bir şekilde devam ediyor. Yani tam ortasında başlayıp böyle e, bir dairesel şekilde bu yumurtaları e, bırakmaya e, devam ediyor... Hem arkada hem önde yani böyle küçük bir top düşünün ve o gittikçe büyüyor. Çünkü e, geceleri yumurtaları ve larvaları sıcak tutmak için e, bütün e, aralarda birbirlerine yakın geliyor. Kendilere bir top haline e, geliyorlar e, ve bu şekilde geleceğini e, em, emniyette tutuyorlar. Evet e, bırakmak zorundayım zaman yani çok çabuk geçti. E, i̇ki hafta sonra tekrar görüşmek ümidiyle. İyi günler. Propolis Arıların Dünyası Hazırlayan ve sunan Maria Sezer